733. konu, başkana itaat hususunda Am İbnül As, Ebu Ubeyde ve Hazreti Ömer arasında geçen bir olay, Hazreti Peygamber, Am İbnül As'ı askeri bir birliğin başında, Şam hududundaki zat Selâsi'le gönderdi, düşmanlar belliydi, bunlar Kuda'ya bağlı olan Beli'yi ve Abdullah oğulları kabileleri idi, oğulları Am İbnül As'ın babası As bin Vail'in dayı tarafıydı,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 Muhacirlerse, "Hayır, sen ancak daha önce seninle gelmiş olanların emirisin. Bizim emirimize Ebû Bey'dedir." dediler. Am İbnü'l-As tekrar, "Siz bana imdat için gönderilmiş olduğunuzdan dolayı emirinizle birlikte bana tabi olmak zorundasınız." dedi. Ebu Bey de güzel ahlaklı ve yumuşak huylu birisiydi.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 Allah'a yemin ederim ki dönünceye kadar ona itaatta devam edeceğim, dedi. Savaş bitip ordular Medine'ye döndüğünde Hazreti Ömer bu durumu Hazreti Peygamber'e şikayet etti. Hazreti Peygamber de, bundan böyle sizlere, muhacirlere, ancak sizden birisini tayin edeceğim, buyurdular.